Ben Zeynep Eda Yalçın, Başaran Kadınlar'da bu haftaki konuğum Akdeniz Üniversitesi İletişim Fakültesi'nden yardımcı doçent doktor Gözde 25 oğlu Gözde'm hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Ee, şimdi hem akademik yaşantınız hem onun dışında yaptığınız işler hem de İstanbul, Ankara ve Antalya'daki yaşantınız e, bu programın konusu olacak. Öncelikle sizi e, tanımaya başlayalım. E, İstanbullusunuz. Evet, aslında İstanbulluyum. Ee, i̇lkokullu İstanbul'da e, Gayrettepe'de Şair Nedim İlkokulu'nu e, bitirdim. E, bitirdiğim sene, e, madem programın adı Başaran Kadınlar, evet. <gülüyor> biraz e, o dönem başarılarımdan bahsedeyim. Tabii lütfen. E, 1974 senesinde e, TRT'nin açtığı, TRT o dönemlerde her sene e, böyle bir e, kompozisyon yarışması düzenliyordu. Ee, o e, yarışmada e, benim katıldığım sene yaklaşık 30 bin çocuk arasından e, Türkiye birimcisi seçildi. Ne kadar güzel ilkokulu bitirdiğiniz yıl. İlkokulu değil. bitirdiğim sene. E, konusu Atatürk 23 Nisan'ı neden Türk çocuklarını armağan etti idi evet. e, konusu. Ve e, bu TRT'nin jürisinde... Ee, o dönemin e, ve Cumhuriyet tarihimizin en önemli hocaları yer almaktaydı akademisyenlerden. Hatta benim hatırladığım bir isim, Vedat Nedim Tör e, gibi çok önemli e, akademisyenler vardı. E, ve beni bu e, birincilik ödülüne layık görmüşler. E, TRT müdürü ve bu hocalar e, bana bir altın kol saati arkasında Aha. TRT yazan <gülüyor> hala hatıra saklarım hediye etmişlerdi. ve Bir de Atatürk'ün unutkunu. TRT müdürü o dönemin benim adıma yazılı olarak armağan etmişti ve ben o yaşta, o küçücük yaşta o dönemde işte radyoda, televizyonda, gazetelerde çıkmıştım ve konuşma yapmıştım hem yazdığım yazıyı sunmuştum hem de bana sorulan cevapları cevaplandırmıştım ve gazetede de gene hatırladığım o dönemde duygu asena. Ee, o zamanlar e, Şirin diye bir e, köşe yazısı yazıyordu Hürriyet'in kelebek e, ekinli. Orada e, yayınlamıştı benim yazımı, benimle röportaj yapmıştı. Ve olduğu gibi benim yazımı koyup altına da e, Gözde kardeş o kadar güzel yazmış ki ben daha ne yazayım başka diye <gülüyor> bitirmişti yazısını. Ee, bit, i̇lkokul bitirdikten sonra önce ortaokul Saint-Boucher'i Fransız e, okulunu bitirdim, ortaokulunu. Taksim Sıra Selimler'de. Daha sonra e, Notre Dame Fransız Lisesi'ni bitirdim yine. Taksim Elmadağ'da biliyorsunuz. Evet. E, Bitirdiğim sene Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesini kazandım. Ee, çok severek okudum. Ee, bir mülkiyeli olmaktan her zaman <gülüyor> büyük mutluluk duyarım. Tabii, mülkiyeli olmak çok ayrıcalıktır. Hatta önce mülkiye gelir. Ee, Vallahi, ben bunu bilmiyordum. <gülüyor> İlk, birinci Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgileri olarak yazmıştım sıralamada. Çok istiyordum. Başa yazmıştım. Ve çıktı e, ilk gittiğim sene e, hocalarımız hep böyle söyleyip işte e, bu okulun o zamanlar öğrendim Osmanlı döneminde devlet erken yetiştirmek Peki. üzere kurulmuş bir okul olduğunu, bunun sorumluluğunu her zaman bizlerin taşımak durumunda olduğumuzu, e, işte cumhuriyetin değerlerine her zaman sahip çıkmak durumunda olduğumuzu, e, modern Türkiye'nin e, kuruluşunda da bu okulun çok önemli roller üstlendiğini hep vurguladılar. Sağ olsunlar biz de bu yolda yolumuza devam etmekteyiz. Evet. <gülüyor> Hocalarımızın bize öğrettikleri yolda. Hakikaten evet. ayrıca özellikle Ankara siyasal TV evet. ee, işin en ayrıcalıklı yeri. Evet, evet. Evet. Doğru. Evet Ankara'da başladınız. İstanbul'dan Ankara'ya geldiniz. Üniversiteyi okudunuz burada. Ankara'da. Ankara'da. Evet. Sonra eee Gene bir ödülünüz var yanılıyorsam, değil mi? Evet. Mezun, e, mezun olduğum sene, Ankara Üniversitesi Yasal Bilgileri 86'da bitirdim. E, bitirdiğim sene, e, Avrupa Topluluğu Enstitüsü'ne başvurmuştum. Son sınıfta öğrenciyken. E, bana referans olarak da, e, çok önemli hocalarımız bizim mülkiyeden, ben, üç 3 hocam, e, Profesör Doktor Mümtaz Soysal, Yine Profesör Doktor Bilsay Kuruç, yine Profesör Doktor Özer Ozankaya, bir de Hukuk Fakültesi'nden hocamız İş Hukuku Hocam Seyfullah Ediz, Profesör Doktor Seyfullah Ediz, dört hocam referans oldular ve gerekli sınavları da geçip Strasburg'a başvurmuştum. Her sene dünyada 13 çocuk. Almakta bu dünya çapında bütün başvurular içinde. Ben de o 13 çocuk arasına girip o topluluk, Avrupa Topluluğu Enstitüsü'nün bursunu alarak bir yıl Strasbourg'ta okudum. Müthiş bir başarı aslında dünya çapında 13 öğrencinin arasından seçilebilmek. Evet. Çok ciddi evet. bir başarı. Evet, teşekkür ederim. Bir yıl burada Avrupa Birliği ile ilgili eğitim aldınız evet, mi? Evet, evet. O zamanlar ki ya da tabii Avrupa bir ekonomik topluluktu. Avrupa ekonomik topluluktu. Evet. Avrupa ee, Evet. Bunu yaptınız. Peki daha sonra daha sonra Amerika'ya gittim. Birleşmiş Milletler'de New York'ta çalışmak üzere. Daha sonra. Ee, evlendim. Ee, Amerika'da iken yani. ee, Amerika'da. New York'ta evlendim. Ee, Atlanta'da yaşamaya başladım. O Atlanta'da e, Georgia Institute of Technology bu mühendislik alanında Amerika'da çok çok önemli bir okuldur. Ee, Birçok alanda sıralamada ikinci, üçüncü, dördümüz gelir. Orada Fransızca e, bölümünde çalıştım. Ee, ve Sonrasında da bir okulun yani bizim ım, oradaki çok önemli okullardan birinin yöneticiliğini yaptım bizim yabancı okullar gibi yani son derece önemli bir okulun yöneticiliğini yaptım. Türkiye'ye döndüğümde e, biraz özel sektörde çalıştım bir iki yıl kadar. Özel sektörde de e, bu e, G.C. Alston e, dünya çapında bu enerji santralleri üzerine özellikle çok önemli bir şirkettir. Hı. Onların %51 ortağı olduğu Barmak Holding ile Ankara'da satış müdürü olarak çalıştım. En son da Lidere şaraplarının Lidere genel koordinatörünü yaptım. Çok kısa süreli yaptım. Çünkü o sırada akademisyen olmamın beni çok daha mutlu edeceğini düşündüm. Karar oluşmaya başlamıştı. Aslında evet. tabii çok farklı yerlerden yani siyasal bilgileri bitiriyorsunuz. Amerika'ya gidiyorsunuz. Fransızca öğretmenliği yapıyorsunuz. işte okul yöneticiliği yapıyorsunuz. Sonra burada gelip özel sektörde çalışıyorsunuz. Bir sürü değişik evet. iş yaptınız aslında evet. Bu, bu, evet. o zamana kadar. Evet. E, 6 yıl Amerika'da kaldım. E, Orada da üniversitede de Fransızca bölümünde hocalık yapmıştım. Üniversitede olmayı her zaman hoşuma gitti. Her zaman mutlu olmuşumdur. Gerçi Türkiye'de çalıştığım özel şirketler de son derece huzurlu, son derece saygın. iki büyük şirkettir bu ikisi de Türkiye'de, Ankara'da özellikle. Çok mutlu olarak çalıştım ama ben akademisyen olursam çok daha mutlu olacağımı düşündüm ve o sırada Ortadoğu Teknik Üniversitesi'ni açmıştı ee, oraya başvurdum ve 14 yıl Ortadoğu Teknik Üniversitesi'nde hem öğretim görevliliği yaptım hem de eğitimime devam ettim ilk girdiğim yıllarda Ortadoğu Teknik Üniversitesi Türkiye'de ilk kez kadın çalışmaları lisansüstü programını açmıştı ben de buna çok büyük ilgi duyduğumu hissettim ee, çok istedim orada bir lisansüstü çalışması yapmayı ve çok da severek onu yaptım. Çok yüksek bir ortalamayla mezun oldum. Sonra da siyaset bilimi, kamu yönetimi bölümünde doktoraya başladım ODTÜ'de. Onda da yine gayet iyi bir ortalamayla mezun oldum. Doktoramı tamamladım. Hatta doktora izimi Türkiye'de sendikacılık ve siyaset ilişkisi bağlamında Türk kişi odak noktası olarak bir çalışma yaptım ve o yurt dışındaki bir Ne dikkatini çekmiş. Bana ulaştılar. Avrupa'da ve Amerika'da kitap olarak yayınlandı. Bilmem. Doktora Amerika... çalışmanız Bil... e, orada evet, kitap olarak. Doktora atizm. Evet. Bana bilim için önemli bir katkı e, diyerek e, kitap olmasını e, bilediklerini yazmışlardı. Ben de kabul ettim. Ne <gülüyor> mutlu size. Gözden Hanım şimdi kısa bir ara verelim. Daha sonra... E, kaldığımız yerden devam edelim. Tabii memnuniyetle. Baktım dünyaya, ellerimde tut avcumda seder, avcumda seder. Bir maviydi, bir açıklı, özgürlüğü Hasreti yüreğime vuruyor, nerede, nerede insanlar? Güzellik kurtaracak bir insanı Sevmekle başlayacak her şey dünyayı Güzellik kurtaracak bir insanı Kimsele aşık değil mi bu şehirde? Dünyayı güzellik kurtaracak bir insanı. Sevmekle başlayacak her şey. Gerçek bir insanı sevmekle başlayacak her şey. Hilesiz Kucaklamak İstiyorum Kucaklamak Dünyayı Şehri Ve seni Kurtaracak bir insanı sevmekle başlayacak her şey dünyayı güzellik kurtaracak bir insanı. Özdenim. Şimdi akademik olarak, akademik alanda daha doğrusu hangi konularda daha yoğunluklu çalışmalarınız oldu? Akademik alanda yoğun olarak ve de çok severek çalıştığım alanlar öncelikle tabii kadın çalışmaları. Evet, onlardan biraz sonra uzun uzun bahsedeceğiz tabii. Tabii ve ayrıca test çalışmam olan ve hem Siyasal Bilgiler Fakültesi'ndeki bölümüm hem doktoradaki çalışmaların e, sendikacılık e, gelmekte ikinci olarak tabi bu her ikisini de günümüz şartlarında en çok e, belirleyen üzerinde baskı yaratan konular neler küreselleşme yani hem kadın bugünkü konumu hem sendikacılığın Türkiye'deki var olan şu anki konumunda e, Bunları e, sınırını çizen, e, her türlü e, ilerlemesine engel olan en önemli e, etkenlerden biri bu küreselleşme. O bağlamda da küreselleşme e, ve sivil toplumu da e, çalışıyorum. E, Tabii buna benzer e, konularda iletişimde de yine siyasal iletişim. Ee, yoğun olarak çalışıyorum ee, ama tabi yani iletişimde de kadının konumu mesela geçenlerde e, İzmir'de bir e, kadın kongresinde de e, iletişim alanında medya alanında yer alan kadınlar üzerine bir çalışma yaptım, bir sumuş yaptım yayınlanmak üzere e, genel olarak bu konular evet. ee, siyasi, siyasi siyasi alanda iletişim dediniz Siyasal iletişim. Siyasal iletişim. Bundan ne anlamamız gerekiyor tam olarak siyasal iletişimden? Siyasal iletişimden ne anlamamız gerekiyor? Şöyle ki medya sektörüne baktığımızda bugün belli bir füzyon söz konusu. Bu füzyon neyle oluşuyor? Medya alanı, siyasal iktidar ve ekonomik iktidar üçü el ele çalışmakta. Dolayısıyla bu günümüzde var olan bu yoğun baskı bu üçünün el ele var olan hegemonik yapıyı sürdürmesine neden olmakta ve insanların objektif olarak haber alma ya da program izleme özgürlüğünü elinden Almakta, mahrum bırakmakta. E, tabii bu geçmişte var mıydı? Tabii geçmişte de yoktu. Ha. Günümüzde ama maalesef geçmişte hani sadece siyasal iktidar artı e, medyaydı. Şimdi bu son dönemde küreselleşmenin de bu kadar e, işin içine girmesiyle ekonomik iktidarda e, bunlar el ele geçti. Dayatılan fazla şey var yani artık. Evet, evet. Anlıyorum. Biraz işimiz günden güne zorlaşıyor galiba değil mi? <gülüyor> evet. Ee, zaten her gün televizyonda da izliyoruz. Sayın Başbakan işte yok yanlış medya, yok candaş medya e, gibisinden e, tanımlarla bunu e, dile getiriyor. Dile getiriyor. Doğru Hı -hı. söylüyorsunuz. Peki. Şimdi e, yavaş yavaş Akdeniz Üniversitesi ve Antalya'daki e, yaşantınıza bahse, bundan bahsetmeye başlayalım. Evet. Nasıl geldiniz Akdeniz Üniversitesi'ne? Ne zaman geldiniz? Akdeniz Üniversitesi'ne iki sene önce yaklaşık iki sene önce geldim. İletişim Fakültesine geldim. Geldiğimden beri de gene yoğun olarak akademik çalışmalarla <gülüyor> içli dışlıyım. Buradaki kadın çalışmaları ve Toplumsal Cinsiyet Merkezi katacağım. Tam benim geldiğim dönemde yeni kurulmuştu. Onun Üniversite bu, üniversitede üniversitede bu merkezin yönetim kurulu üyeliğine seçildim. Kadın ve Toplumsal Cinsiyet Araştırma Merkezi. merkezi. Katcım, evet. Evet. evet. Ee, bu katcımda e, dört yönetim kurulu üyesi, bir de müdürümüz e, akademisyenler çalışmaktayız e, ve kadının hem özel alanda hem kamusal alanda var olan ikincil konumunu taptamak, bunu dile getirmek ve bunun giderilebilmesi, kadının her iki alanda da erkeklerle eşit bir düzeye çıkarılabilmesi için neler yapılabilir? Bu konuda çalışmalar düzenliyoruz. Ne gibi çalışmalar? Konferanslar, paneller, düzenliyoruz. Bir ben de konuşma yaptım. İşte kadın ve şiddet, kadın ve siyaset gibi konuşmalar yaptım. Birilerin dışında biz tabii daha çok konuşmacı da davet ediyoruz. Başka şehirlerden akademisyenler ya da direkt alan bu alanlarda çalışan profesyonelleri davet ediyoruz. Konuşmalar yapıyoruz. Öğrencilerimiz, ee, üniversite dışından insanlar e, bunları izliyor. Yani Bütün e, amacımız, isteğimiz bu alanda e, ilerlemeler kaydetmek. Tabii ülkenin çok önemli bir sorunu bu. Kadınların ikinci e, durumda olmaları, şiddete çok fazla uğramaları ve bir, bir takım tabii hem sosyal hem ekonomik hayatta karşılaştıkları zorluklar, aile içinde karşılaştıkları zorluklar, eğitim eşitsizlikleri bunlar çok önemli hı hı. konular ve e, siz de bunlarla ilgili çok yoğun çalışmalar yaptınız hep. Yapıyorum da. Hala daha da yapıyorsunuz tabii. <gülüyor> evet. ee, bu konuda tabii biraz şey var. Ee, siz ne düşünürsünüz bilmiyorum ama ben de özellikle İstanbul'daki e, İstanbul'da yaşadığım yıllarda kadın haklarıyla e, ilgilenen biri olarak, bu konuda çalışmalar yapan biri olarak toplumda ciddi bir e, riyakarlık var bununla ilgili. Yani kime sorsanız, ah tabii kadın işte e, eşit olmalı, e, şiddet görmemeli, eğitim görmeli, hakları verilmeli derken mesela en e, demokratik gördüğünüz bazen sivil toplum örgütlerinde veya partilerde bile siyasi partilerde özellikle çok sık biz buna bir takım şeyler hala daha çok fazla erkek kişi görülür hı hı. E, hani arkada bir kum havuzu verelim biz kadınlara onlar orada uğraşsın işte bir şeylerle oyalansın ama biz erkek erkeğe gene işimizi aklımız bizim, bizim aklımız erer Bunlar Hı -hı. erkek işidir, götürelim zihniyeti vardır. Var. Evet. Ve tabi bu çok e, zaman zaman insanın içinden açıdan ve umutsuzluğa sevk eden şeyler. Gibi. Çünkü bakıyorsunuz erkekler aslında son derece eğitimli, sosyal seviyeleri yüksek. Hani bu tarz düşünceler, cümleler asla çıkmaması gerekiyor. Hı -hı. Sizin üniversitede, akademisyen çevrenizden dolayı soruyorum bunu. Üniversitede bu kat camla ilgili erkek meslektaşlarınızın tepkileri nasıl? Çok olumlu tepkiler alıyoruz. Örneğin bir konferansımızda bizim fakültemizden Profesör Doktor Süleyman İrvan bir konferansın yönetimini rica etmiştik kendisinden. Seve seve geldi, çok da mutlu olduğunu söyledi. Dolayısıyla biz e, olumlu tepkilerin e, devam edeceğini düşünüyoruz. E, ve biz bir e, lisansüstü programına başvurduk. Hmm. Kadın çalışmaları ve toplumsal cinsiyet lisansüstü çalışması olacak. E, o açıldığında da bu alanda çalışan erkek hocalarımızın da yer almasını kesinlikle isteriz. Çünkü kadın ikinci konumunun e, giderilmesinde, işitliğin sağlanmasında... Kadının bunu bir başına gerçekleştirmesinin mümkün değil. Yani mümkün bu kadın değil, kadın demek. olacak bir şey değil. Mutlaka erkeklerin de buna gönül vermesi ve katkıda bulunması gerekiyor. Çok doğru söylüyorsunuz. Diyor. Ben hatta bazı bu konuda çalışma yapan kadın örgütlerinin veya e, bir takım oluşumların e, erkekleri dışlamasını da hep eleştirmişimdir. E, birlikte aşacağız çünkü bunları. Yani evet. bizim tek başımıza sorunumuzu tespit etmemiz, çözüm önerisini ortaya koymamız yetmiyor. Evet, bu dünyada madem birlikte yaşıyoruz, hep birlikte mücadele etmemiz ve sonuç almak için uğraşmamız gerekiyor. Çok doğru söylüyorsunuz bu açıdan. Kesinlikle. Peki, e, siz kadınların şu anda Türkiye'deki durumu için neler söylemek istersiniz? Tabii çok şey söylemek istersiniz. <gülüyor> çok ama... şey söylemek isterim. Süre kısıtlı. Ee, şimdi Sizin de az önce bahsettiğiniz gibi kadın... Ee, kamusal alanda, yani kamusal alanın tabii en önemli kesimleri neler? Ekonomik alan, çalışma hayatı, Çalışmanla. eğitim hayatı, e, siyasal e, yaşam bunlara ben e, yoğun biçimde katılmalarını e, isterim. Ama maalesef e, günümüzde bu böyle değil. Burada sayı çok önemli değil, Örne bir örnek vereyim. E, meclise baktığımızda ilk kez e, bu mecliste kadın sayısı arttı. Evet. E, AKP'nin milletvekilleri için de özellikle kadın sayısı arttı. Ama diğer yandan AKP politikalarına baktığımızda kadın sayısı artmasına rağmen Uzun bir süredir AKP özellikle Sayın Başbakan her gün medyanın çeşitli alanlarında çıkıp kadınların minimum 3 çocuk doğurması gerektiğini söylemekte. Ya, ya, evet. e, minimum 3 çocuk doğuran 3-4-5'e kadar gidecek böyle Tabii. bu artacak. Bir kadın nasıl siyasal alana katılacak? Bir yandan diyorlar ki biz kadınları destekliyoruz kapılarımız açık. Bir yandan da üç Çocuk doğurun. Kapılar açık ama e, kadının katılması için gerekli koşullar hazır değil. Şu anda ben bir e, uluslararası kitapta bir e, bölüm yazacağım. E, kadın ve e, neoliberal politikalar ve Avrupa Birliği süreci bağlamında çıkacak bu kitap. E, burada da kadın sendikacılığı üzerine bir bölüm yazacağım. Şu anda kadın sendikacılığı olarak sendikalarda en üst seviyelere çıkabilmiş kadınlarla mülakatlar yapmaktayım. Onlar da bakın aynı şeyleri söylüyorlar. E, siyasal partilerin bizim üzerimizde çok büyük baskısı var. Sendikalar üzerinde baskıları var. E, i̇ktidarın baskısı var. Öncelikle sendikalardan iktidar elini çeksin kapılar bize açıktan deniyor fakat açık değil. İlk biz buraya geldiğimizde bu egemen erkek egemen zihniyet bize diyor ki siz işte gece biz çalışma yapıyoruz gelebilecek misiniz? Gelemeyeceksiniz şehirleriz seyahat ediyoruz, gelemeyeceksiniz bize hep söylenen hocam bu diyorlar. Siz gidin evde çolunuz çocuğunuz var, kocanız var çocukunuza yeah. bakın. Yeah. Yani bu, bu şekilde minimum 3 çocuk doğurun diye her gün televizyonlara çıkıp böyle bir propaganda, böyle bir ideolojik yapıyla insanları e, etkilemeye kalkarsanız bir yandan da kalkıp ondan sonra en çok kadın sayısı bizde e, diye e, bizlere ikna edemezsiniz. Doğru. Hiçbir idandırıcılığı kalmıyor. Çünkü aslında gerçek ideolojisi kadını eve kapatmak. Evet. Evet. Bizlerde kadını açın diyoruz. Kapatmayın. Mümkün olduğu kadar açın ki kadın özel alandan adımını dışarı atsın. Erkekle eşit bir konuma gelsin. Evet, doğru. E, Gözden yine kısa bir ara vereceğiz. Hemen evet, devam evet, ediyoruz evet, ondan sonra. Evet. Evet. Götür ya sen de gitme. Sen de gitme. Hüseyin'im geçmeden de. Gençlik çağları. Ya beni de götür. Ya sen de gitme. Gözlem sizin e, uluslararası ödülleriniz de var. Akademik yaşantınızla ilgili ben biliyorum bunları. Bunlardan da biraz bahseder misiniz dinleyicilerimiz de öğrensin? Evet, tabii ilk e, daha önce bahsettiğim bu 86 yılında aldığım e, Avrupa Topluluğu'nun bursu. Daha sonra doktoram sırasında e, Dubai'de Zayed Üniversitesi'nin düzenlediği yaklaşık 1600 katılımcının olduğu... E, uluslararası bir kongre adı e, Women as Global Leaders yani dünyada e, kadın liderliği üzerine bir konferans bu. Bu konferansa e, dünyadaki bütün e, siyasal alanda e, yüksek seviyelere çıkabilmiş bakan, başbakan gibi e, seviyelere çıkabilmiş e, kadın e, liderlerin Konuşmacı olarak katıldığı bir konferans ve de e, kadın ve erkek akademisyenlerin katıldığı bir konferans bu. E, bu konferansta e, ben bir teşvik ödülü alarak ilk kez katılmıştım doktora tezi çalışmalarım sırasında. E, bir sonraki yılda beni o konferansın e, yönetim kuruluna üye olarak seçtiklerine hmm. dair ne güzel. bir yazı almıştım. <gülüyor> çok güzel. büyük bir memnuniyetti benim için evet, tabii. Böyle bir, bir konferans edelim. yönetmek. Ayrıca bir de OTTÜ'de her sene bin küsür hoca, öğretim üyesi, öğretim görevlisi de bir sıralama, performans sıralaması yapılır. Burada da önemli kriterler yaptığımız akademik çalışmalar ve öğrencilerimizin her dönem sonunda hocaya bir değerlendirme formu verilir. Değerlendirmesi yapılır. Bu iki kriteri göz önünde bulundurarak bir sıralama çıkar her sene. Ben orada birkaç kez üst üste ödül aldım. Ne <gülüyor> kadar güzel bu. Ama hoş işte bir sistem değil mi? Öğrenci de öğretmene not veriyor yani aslında evet. bir, bir güzel hem demokratik hem de ee, öğretmen için de güzel performansını belki etkileyecek bir sistem bir sistem tabi ama e, tabi öğrenciyi bıraktığınızda da zor <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> yani, size de not gelmiyor ama ben tabi e, hiçbir zaman göz önünde bulundurmadım. Yani öğrenci demek ki objektif olduğunuza inanırsa, kalsa da iyi notu vereyim. <gülüyor> Doğru. <gülüyor> Peki, biraz özel hayatınızdan da bahsedelim. Siz annesiniz aynı zamanda. Şimdi dinleyicilerimiz sizi görmüyor ama 21 yaşında bir kızınız var ki inanılır gibi değil aslında görüntünüzle. <gülüyor> <gülüyor> Çok teşekkür ederim. Ee, kızınız ne yapıyor? Kızım Deniz, 21 yaşında Ankara'da e, OTTÜ Kolejini bitirdi. Ankara'da Gazi Üniversitesi'nde okuyor, iktisat okuyor. Ne mutlu. O da daha önce öğrenciyken Devlet Oper ve Balesi'nin bale bölümü sınavlarını kazanmıştı. Aa, ne kadar hoş. Bir yandan da orada okuyor, orada. oradan mezun oldu. Çok güzel. Hı hı, evet. Çok güzel. Baler'in bir iktisatçı geliyor yani. <gülüyor> Umarım. <gülüyor> ne mutlu <gülüyor> siz Peki e, akademik hayatınız daha doğrusu iş hayatınız dolayısıyla akademik hayatınız çok yoğun geçiyor sizin. Evet. Onun dışında özel hayatınızda neler yaparsınız? Ee, özel hayatımda da yaptığım birçok aktiviteler olduğu zaman zaman öğrenciliğimde, Ankara Üniversitesi'nde siyasal bilgilerde öğrenciyken örneğin, dağcılığa başlamıştım ve öğrenciliğim boyunca da 4 sene dağcılık yaptım. Hatta işte Ardağına kadar bile çıkabilmiş şu an <gülüyor> kadar güzel <gülüyor> sanıyorum 1985'ti ee, kayak, tenis ee, tabii şimdi bunlardan tenis kaldı spor olarak diğerlerini pek e, yapamıyorum zaman olmuyor. Ee, Orta, Doğu'da, e, Orta Doğu Teknik Üniversitesi'ni hocayken e, orada e, bir Türk Sanat Müziği topluluğu var. Ee, onun çalışmalarına katıldım. Ee, 7-8 sene kadar. Hatta sevgili hocam Tahir Aydoğdu ee, solist olmamı da e, Koro'da daha önce çünkü çalışıyordum solist olmamı da istemişti. Solist olarak işte, TRT eşliğinde e, e, şarkı söylemiştim. O çok daha zormuş konferans vermekten. çok <gülüyor> çok daha zormuş. <gülüyor> Ama evet. çok da bize iki bu çalışmalar, tabii müzik aletini e, lisede okurken e, 7-8 yıl kadar klasik piyano çalıştım. Ee, Ankara'da piyano olmadığı için Ankara'ya öğrenci gittiğimde gitar'a geçiş yaptım. <gülüyor> <gülüyor> Sonra sanat müziği çalışırken de UD dersleri aldım. Harikasınız evet. valla. Aslında tam başaran kadın işte. Onun parmağında <gülüyor> onun marifet var. Evet, teşekkür <gülüyor> ederim. Hem anne hem kariyer yapmış hem hobileriyle bir sürü alanda değişik hobilerle ilgilenmiş. Hatta evet. hobi olmaktan da çıkmış artık bir sürü evet. bunların. Evet. Yani ciddi bir meşgale haline gelmiş. Teşekkür ederim. Harikasınız edin. gözlem. Sizi tanımak çok güzeldi. Çok teşekkür ederim. Ee, bütün çalışma alanlarınızda başarılar diliyorum. Teşekkür ederim. Programımıza katıldığınız için çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ediyorum. Hoşçakalın diyorum. Hoşçakalın. Ben seni sevdim, da dünyalara bildirdim. Ben seni sevdum da dünyalara bilddim Em kaşlarını, kaçlarıi Ba ni babanin kaşlarını, baba yıldırdım kaşlarını, durdun kaçları Taşları endereye dereye oy albere Taşları geçti bizden sızdalog al cebuk cipum, al cebukdan saçları geçti bizden sızdalog geçti bizden sızdalog al cebuk چه بو